Bu tip toptan hadisleri inkar eden, hadis kitapları sahiplerini hakaret eden, onları aşağılayan insanların öncelikle dikkat edin üsluplarına bir bakın. Bu üslup, bu yaklaşım tarzı bir Müslüman ahlakına uyuyor mu? Buna bir bakalım. Edep tahliyeli. Yani Kur'an'ın bizlere öğretmiş olduğu edep, adep çoğulu çerçevesinde baktığımız zaman bir Müslüman profiliyle biz karşı karşıya mıyız? Bir bakın. Yani İmam Buhari'yi Bakare'ye alan, İmam Müslüm'le dalga geçen, bir kısım hadisler üzerinden bütün hadis mecmuasını aşağılık bir şekilde itham eden bu insanların profillerine bir bakın. Kullandıkları bir dile bir bakın az kardeşlerim. Üslüme bir bakın ya bir Müslüman üslubu ile karşı karşıya mıyız? Allah'ın kitabına baktığımız zaman bu kardeşlerimiz madem hadisleri bir tarafa itiyorlar. Allah'ın kitabına baktığımız zaman aşağılayıcı, Müslümanlar tahkir edici, böyle... Küçültücü, kötü ifadeler Allah'ın kitabında yer alıyor mu? Sen madem ki Hz. Peygamber Aleyhisselam'a bir değer vermiyorsun, hiç olmazsa ölçü olarak Allah'ın kitabını karşına al ve bu kitaba bir bak bakalım. Allah'ın kullanmış olduğu lisan nasıl bir lisan? Senin kullanmış olduğun lisan nasıl bir lisan? Önce bizim dikkat etmemiz gereken şey budur. Aynı zamanda bunun yanında dikkat etmemiz gereken ikinci şey de şudur. Aziz kardeşlerim, biz 1442'de Her programda bunu vurguluyorum. Milyarlarca Müslüman İslam'ı Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan öğrenmiş oldukları şekilde kuşaklar boyunca birbirlerine aktarmak suretiyle bize intikal ettirdiler, bize devrettirdiler. Biz bu tarihsel mirası bırakarak, bütün bu ortaya konulan çabayı göz ardı ederek, tükaka yaparak, affedersiniz, değersiz, kötü bir hale getirmek suretiyle kime hizmet etmiş oluyoruz acaba? Kime? İslam düşmanı. Şimdi İmam-ı Azam, İmam Buhari derdi, Hazreti Peygamber'e onun öncesinde de Kur'an'a hizmet etmek idi. Değil mi? Allah razı evet, olsun. Peki sen kime hizmet ediyorsun kardeşim? Sen bu milyarlarca, bir milyar, 600 milyon Müslümanı, Kur'an'ın ve Hz. Peygamber aleyhisselam etrafından uzaklaştırmak suretiye kime hizmet etmiş oluyorsun ya? Senin yapmış olduğun şey nedir biliyor musun? Yeni derinlikli bir tefrikaya sebebiyet vererek Müslümanların yeniden parçalanmasına ve birilerine hizmet köle olmasına sebebiyet veriyorsun. Yapılan şey Budur. Biz vahdaniyetimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek durumundayız. Bunun öncüsü de Allah kitabında belirttiği üzere Peygamber Aleyhisselam'dır. Biz tekrardan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin etrafında kenetlenmek durumundayız. Bu arkadaşlar şunu da unutuyorlar. Zamanımız insanının, asiyerciler en büyük hatalarından bir tanesi de kendisine özgüvenli insan olabilir ama kendisini putlaştırmasıdır. Zamanımız insanı kendisini putlaştırıyor. Hocam Neyi kastediyorum? Şunu. Yani kendisini, kabullerini, bakışını, yorumunu hakikat değişmez, sabit gibi görüyor. Sabit bir değer. Halbuki sen kardeşim omuzunda bir saksı taşıyorsun. Daha burada bir saksı taşıyorsun. Bu saksı herkes de var ya. Bende de var bu saksıdan. Sen kendini öyle bir putlaştırıyorsun ki benim gördüğüm, baktığım hakikattir. Bu geri kalan insanların ki teferruattır. Değersiz bir şeydir. Böyle bir şey var mı ya? Yok. Böyle bir şey var mı ya? İnsanın ...kendisini başkalarından üstün görmesi kadar böyle kibir batağına batması suretiyle bir kardeşlik inşa etmemiz mümkün mü? Değil. Değil. Ben bunu söylerken eleştiri olmasın demiyorum az kardeşlerim. Eleştirebilirsin. Hadis imamını da eleştirebilirsin. Buhari'yi eleştirebilirsin. Ebu Hureyre'yi de eleştirebilirsin. Ama bir programda ifade etmiştik. Önce edep diyeceksin. Önce edep diyeceksin. İki nokta üst üste koyacaksın... Ondan sonra ne diyorsan diyeceksin. Bunu yaptıktan sonra ben seni dinlerim. Dinlemeye çalışırım. Ama sen bana saldırarak gelirsen, sen bana benim imama, benim mezheb imama, benim hadis imama, benim hadis kitaplarıma saldırarak gelirsen, orada seninle bizim biraya gelmemiz, kardeşlik hukukunu inşa etmemiz asla mümkün.